348. konu, Hz. Ebu Bekir Sıddî'in Üsam ordusunu uğurlaması, Hz. Ebu Bekir Medine'den çıkıp cürüfte bulunan ordugaha gitti, onları teşvik etti ve uğurladı, kendisi, at sırtında giden Üsâme'nin yanında yaya yürüyordu, Abdurrahman bin de onun bineğini çekiyordu, bir ara Üsam, Hz. Ebu Bekir'e, ey Allah'ın Rasûlünün halifesi, Allah'a yemin ederim ki eğer binmeyecek olursan ben de atımdan ineceğim, dedi, bunun üzerine Hazreti Ebubekir şunları söyledi: "Valahi ne sen ineceksin ne de ben bineceğim. Şu ayaklarım bir saat boyunca Allah yolunda tozlansa ne zararım olur? Çünkü Allah kendi yolunda atılan her adıma 700 sevap yazar. Sonra da bunların her biri 700 katına çıkarılır. Ayrıca Allah Teala savaş alanına varılıncaya kadar atılan her adım için de 700 siler.